Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Espriler, şakalar, sevgili sanatseverler Sadece aklıma gelen kelimeler bunlar. Modern Sabahlar'da Fahri, Çoktay Demirci ve ben deniz sizlerle birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Günaydın efendim. Teşekkürler efendim. Good Bu, morning. E, 10 Nisan 2014, e, Perşembe. Değil mi? Bildim, bildim. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> doğrudur. Doğrudur hocam. Günaydın hepinize bir kez daha. Good morning. Bugün de, peki, bayağı, biraz daha konuştuktan sonra bakalım gene good morning ismi e, Bayağı morning İngiliz, İngilizcemi geliştirdim ben bugün farkında mısınız evet, bilmiyorum. Yani sadece elçiliklerden dinleyen dinleyicilerimize merhaba demekle kalmadım. Kim? Bir günaydın dedim galiba. Yani elçilikten olmayıp da e, Ankara'da yaşayan yabancı dil bilenlere de günaydın. Günaydın, yani. günaydın demiş oldum onlara da bir diyelim. pratik oldu çünkü en önemli şey dilde pratik. Pek çok insan dil biliyor. İngilizce fakat haberler deva, devam ediyor mu ya TRT'de şey? İngilizce haberler veriliyor mu televizyonda? E yani Hüseyin'in yaptığın kadar arada bir good morning list. Orayı da <gülüyor> ben düşünebilirim aslında. Oktay yolun açık zaten yani o konuda hiçbir... Gerçi şey onun için yok. bıyık gerekiyor galiba. Bir ben de fazlasıyla var. Bıyık, bıyıklı bir erinin sunması gerekiyor diye Oktay ben. Oktay'ın good morning list demesi yani İngilizce bilenlerin de ayrıcalıklı hissetmelerini sağlıyor. Yani. Elçiliklerin programı ben de dinliyorum. <gülüyor> hiç sıkıntı yaşamadım. Thank you. <gülüyor> Abi, yani bir, bir ayrıcalık bir şey. <gülüyor> Buyurun efendim. Esprileriniz, şakalarınız sponsorluk anlaşmamız gereği bu gece yaşayacağımız heyecanlı söyleyemiyoruz ama bir açılış var. Bir açılış var. Nerede olduğunu da şey yapacağız. Bizim sponsorumuz Boken Walk Bo Bok. Arjantin'de zaten bir şubesi var. Oradan düz çıkıp hemen sola kıvrılır oyo. Oradan dümdüz devam ettiğiniz zaman Hı. onu kesen bir değil ikinin onun köşesinde tam ee, bir, bir, şeyler olacak bir şeyler diyorlar. açılacak diyorlar. Ne olacağını da tam söyleyemiyoruz. Walk ve yaptığımız sponsorluk anlaşması Seri. gibi ama, ee, ama şeyler olacak. Bir şeyler diyor. olacak kesin kesin ama ee, yani çok da merak edenler bunu giderek bugün giderek yerinde tespit, yerinde tespit, tespit edebilirler. E, önce böyle bir espriyle başlayalım isterseniz. Bu Çünkü bu da çok enteresan oranın açılmasıyla YouTube'un açılması bir. Açıldı yani mı açıldı? YouTube'u da açıldı biliyorsunuz. Açıldı mı? Evet kimileri diyor ki o köşede YouTube'u YouTube Türkiye Genel Merkezi mi açılıyor? Ya bir de diyorlar ki yok işte efendim sağ sür. Yok internette sen Açık işte. Açık abi. Affedersin. Hakikaten dingo'nun tek ahırı şey, gibi. Gir YouTube'na şey çık YouTube'na. Gir Twitter'a çık Twitter'a. Tek özgürlüklerin ifade edildiği yer Twitter mi? Başka yerler var. Facebook'u var. Google'ı var. Google var ya. Google, Google, Google Plus bugün, var. En özgür ortam. Kimsenin uğramadığı bir. Biz, MySpace var. MySpace var. Git MySpace MySpace'e. Kimse gelmiyor öyle. Mail, mail atabilirsin. Tehna. Mail mailler açık. Me mesaj at. YouTube bakın açıldı. WhatsApp var. WhatsApp kapalı mı çocuklar? Değil. WhatsApp açık. WhatsApp açık. Daha ne olsun. Açık. Evet. Ee, bunların hepsine dilediğiniz kadar girebilirsiniz. Instagram var. Instagram bak evet. her fotoğrafı Instagram'a Instagram nasıl yazılıyordu? Instagram yazılır. Instagram yazı Instagram diye zorlarsan okunur. Okunabilir. Ee, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi bazı videoların kaldırılmadığı gerekçesiyle 27 Mart'ta video paylaşım sitesi YouTube'unu kapatmıştı. YouTube'un itirazı üzerine e, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi dün bir sitenin tamamen kapatılması diye bir hüküm yasalarda bulunmuyor. Biz ne yapmışız ya demiş. Valla konulan yasak yok hükmündedir diyerek sitenin e, erişime açılmasının oy birliğiyle kararına Anayasa Mahkemesi kararıyla da biliyorsunuz Twitter açılmıştı. Hı hı. E, Gölbaşı Asliyece şey Sur Ceza Mahkemesi tarafından da ne yapıldı? Asya Ceza Mahkemesi tarafından da e, YouTube'u açılmış oldu. Yani bu çok güzel bir şey. Demek yani tüm dünya bu mahkemelerimizin kararlarını bekliyor. Ah oh, diye bir de diyorlar bırak. ki Türkiye'de hukuk sistemi falan filan. Ben bir kere, bir kere daha şunu gördüm. YouTube dize geldi. Aynen abi. Evet. Aynen abi. Sadece YouTube değil Twitter'ın da dize geldiğini ve diz çöktürdüğümüzü ülke olarak onlara diz çöktürdük. <gülüyor> Çömertik de, de diyebilir miyiz? <gülüyor> Çömertmek başka bir şey. Hayır, hayır biz çömerttik. Diz böyle çömer. omuzlar diz çöktürmedik yani böyle çömertip iyice çömerttik. Çöktürdük. Bence çöktürdük daha şey galiba. Çökerttik yani. de diyebilir miyiz? Diz <gülüyor> çökertirdik Diz çökerttirdik tamam. Yani siz gelecekler buraya ne yapacaklar? Ofis açacaklar. Fıracaklar. Hem de nerede bizim 2-3 adım ötemizde ofis kurulacak Ben şu anda müjdesini veriyorum bizim... Ofis açacaklar Kimse ofis açmadan bir iş yapamaz bir açılışlar, Açılışlarla bir dolu bir gün İngiliz kraliyet ailesinin 9 aylık prensi George Gözler Georgeta ilk defa bu kadar göz önünde Biliyorsunuz e, anası babası ve George e, Yani Catherine, Düşes Catherine e, Prens William Ve kendisi Yeni Zelanda'ya gittiler Niye gidiyorlar onlarda mevsimi? Bir yurt dışı ziyareti bir olarak. Bir de kraliçenin toprakları ya. Yani şey gibi ara ara gidip bakmaz mısın? İşler yolunda mı? Dükkan nasıl falan filan. Bir de falan Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da şu anda monarşi. Nasıl monarşi ya? Bu nasıl monarşi? Başımızda kral 2014, yok abi. 2014 <gülüyor> monarşi mi yapıyoruz ya? Yani? Bimken kaç bin kilometre için... öteden monarşi mi olur? Gidip orada evet, distöktürmek lazım. Ee, ve e, o Prens George'un e, çeşitli bebelerle... Ve çeşitli insanlarla kucaktan kucak fotoğrafları yayınlanıyor çeşitli yerlerde. Ee, ondan sonra 22 Temmuz 2013'te dünyaya gelen Prens George için hazırlanan oyun saatine e, kendisiyle yakın tarihlerde doğmuş 6 kız ve 4 erkek bebek de katıldı. Hiç Ona onların isimleri mi? yok. Yani onlar şey değil zaten oyun arkadaşı falan şu anda Kral George e, artık Prens George diye de geçiyor olabilir. Prens George zaten. Resmi kabul yaptı. Yani öyle oyun saati falan diye hemen küçümse. O resmi kabulünü gerçekleştirdi. İlk resmi kabulünde dört kız, altı erkek ee, bebek ile beraber ilk oyunlarında oynadılar. Ne kadar güzel. Vallahi Vallahi O, o bebek, e, bebek de, o ya daha o, o oyun şey yok Kusura ki. Kusura bakma, bebek de olsa. Yürüyor mu? Prens bebek. Yok canım. Apa, apalama aşamasında daha. Apalama. Royal apalama. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Çünkü bakayım. Bakılgıma... Tay ve sıralama sonra. Onlar var. West ministerin yerel tabiridir apalamak. Ege, apalaya apalaya nerelere geldik demiş Apalamadan ya. sekeliyor bu çocuk diyorlar. Hatta prens şorcak'ın çok hayır. zekiymiş. Böyle e, e falan böyle nasıl oynuyor bir görseniz. Ben YouTube e, değil de başka bir şeyler izledim. Böyle nasıl böyle hakikaten çok zeki zehir gibi bir çocuk. Annesi vermek istemiyormuş iPad, babası veriyormuş hep. <gülüyor> Sonuçta sorunlar aynı yani Aynı sorunlar Prens, prens de, olsa, de olsa Prens de olsa Hiçbir şey değişmiyor Ha orada Ha burada Bu arada bir ileri demokrasi Pardon ya ileri demokrasi dediğim bir e, Çok çok geri demokrasilerden bir tanesi olan Fransa'da da <gülüyor> Cumhurbaşkanı Oland'ın talimatı üzerine Cep telefonu yasaklandı Stabil ediyorlar Diktatör İşte al sana diktatörün alası Bakanlar kurumunda Bundan sonra bakanlar e, Telefonla Kendi hususi cep telefonlarıyla Ne yapamayacaklar Giremeyecekler dışarıda dinleniyor oğlum. 7 evet oğlum demiş ya. Dinleniyor Hı. demiş. Bak demiş benim bütün olaylar buradan çıktı demiş. Şöylemiş ya. Abi sen de biraz abart. Şey Oland dublaj desek, montaj desek olmaz mı demiş? Yok hiç dinletmeyelim. Aslında inlet onları söyleyebilir ya. Dublej, Çünkü montaj. o kadar daha güzel onlar gibi söyleyebilecek başka bir şey yok ya. Ana dili Fransızca Oland'ın Ana dili Fransızca diye biliyorum. Tabii ki. Hatta şöyle diyorlar, ana dili gibi Fransızca konuşuyor. Rahat konuşuyor. Biz evet. evet, e, Fransız John Süper Lise mezunu diye biliyorum ben evet. de. Ama sadece dinlenmek... 16 saat Fransızca gördüler evet. onlar. Sadece dinlenmek için değil, şey de yapıyorlar. Eee vırtsıt vırtsıt o bakanlar da telefonlarıyla oynuyorlar. oynuyorlar yani. O orada yüzden olan de biraz bir. Ortadoğu'da durum orada açmış bizim i̇şte Facebook'una bak. Ben dinliyorum. <gülüyor> bir şey bakacağım ne yapıyorsun ona. Sana? Ben dinliyorum. Bir de Twitter'da haberlere bakıyorum. Yani Konuşmamız gereken bir şey var mıydı? <gülüyor> İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks evi için aldığı konut kredisi bedelini düşük göstererek yolsuzluk yaptığı iddia edilen Kültür Bakanı Maria Miller hı hı. E, istifa etti. Şu anda iddialar e, iddia şeyinde olmasına rağmen Parlamento Denetim Komitesi tarafından suçlamalardan aklanmış olmasına rağmen hatta e, halktan ve milletvekillerinden gelen eleştirilerin devam etmesi sonucu ben bırakmak istiyorum diyerek ee, bırakmak istiyorum. Keyifim karşı düşündüğüm. işte insanı bir ağız tadı kaçınca bir daha da ondan sonra hiç bakanlık yapasın. Partiden de istifa <gülüyor> edin diyorum ben Maria Hanım'a. Samimi olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Nasıl ben... Twitter'ı dize getirdiğimizi düşünüyorsam Maria Hanım'la ilgili de böyle İstifa etsin ya. Yani alayından istifa etsin. Gitsin artık şeyde çalışın. Eski işi ne bu vatandaşlıktan. Vatandaşlıktan de... da çıksın. Ben de de vatandaşlıktan çık. Hatta bunu böyle bir kapsüle koyup evrene falan postalamak lazım. Hiç şey yapmamak lazım. Tekrar kimsenin canı yanmasın. Çünkü bu samimiyet bunu gerektirir. Açık mektup yazmış başbakan'a David Cameron'a. Açık mektup ne demek ya? Kapalı zarf açık mektup usulü mü? Yani yine zarf açık da He. yapıştırmamış onu yalayarak. Evet, mektup yani mektup de dediği ben herhalde bu, Zarf teknolojisinde artık bu bantlı zarflar var ya evet. Biraz daha yaygınlaşsın istiyorum ben Çünkü böyle birinden mektup geliyor Kalmadı benim. artık yalama Ona, teknolojisi kalmadı ya Yok çok var öyle zarf ya Ben hala yalayan <gülüyor> insanı kendi yaladığını da biliyorum da Mektubu aldığında Onun birinin yaladığını bilmek hiç güzel bir şey değil En son mesela orada ne kadar güzel Senin şey Kimden yazılsana. geldiğine göre değişir Sevdiceğinden de gelse Ben sana şimdi bir mektup yazsam Benim yalamamdan rahatsız olabilirsin atıyorum Sevgilinden gelse onu da açtığında o yalama çünkü erotik bir şey a, a, diye yalanıyor. Tekrar tekrar yalanıyor bir de. Onu öyle senin yaptığın gibi değil. Dilin hafif ucunu çıkarıp şöyle Yapışmaz hafifçe... Yapışmaz ki o zaman. Olur mu? dilin? Olur Mikrofonu mu? Mikrofonu yalamadan gösterseydin. Oca, yani özellikle dilinin ucunu böyle tükmükleyip öyle şey yaparsan gayet de güzel yalanır. Yalanmayacak zarf yoktur. Bunu Hı. da tarihe not düşerseniz Çok teşekkür, teşekkür ederiz, ederim. Çok Güzel bir söz oldu. Güzel. İsterseniz bir şarkı dinleyelim. Şimdi dinleyelim ya dinleyelim. Dinleyelim. gelsin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. 8.51 oldu saatimiz ve az önce <gülüyor> içtiğim şey sesime çok güzel bir hava kattı. O yüzden e, dinlediğiniz programda biraz daha kaliteli bir şeyler hazır olun. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Keyifler <gülüyor> olsun. <gülüyor> Teşekkürler keyifli arkadaşım yani. İsveç'te bir şey tartışılıyor. Biraz da İsveç kiminde her bakalım. şeyi açtıkları için net tatlı şeyler tartışıyorlardır. Vallahi yani. çok tatlı tartışılan şey. Şimdi e, İsveç'te e, kamu çalışanları günde 7 saat mesai. Kamu mesai evet. mi? Evet, 7 saat mesai uygulanıyor kamu çalışanlarına. E, bunu 6 saate düşürmek için bir... ya. ülke olarak çözmedik bir bazı şeyleri demişler ya. Ne çalışacağız? Evet. Yani kamu kamu zaten zengin ülkeyiz ya, ya bu İsveç'in geçim kaynakları insan çakıdan saatten Şeyden bu kadar para kazanır İsveç mi, mı? İsviçre mi İsviçre mi? İsviçre'in o... çakısı da yok İsviçre'in nesi var ya? İsviçre'in çok şey var ya Tur Bir ülke düşünün yani şey Turiz. gibi Turiz. Bir Turiz. başka marka ülkenin ismini taklit ederek Ülke olmuş ve iyi götürmüş yani Valla götürmüş onların da durumu fena değil yani Çakması böyle İsviçre çakması diyorsun değil mi İsviçre? Yani İsviçre'in bankası var galiba Nesi var başka ya? İsveç'te çok şey var. Göte var. Bankası da yok canım o. Ya o kadar çok şey var, Çok şey var. Dün de hiçbir şey söylemiyorum. Ne? Arıcılık mı var? İsveç'in yani turizmi var abi? Ne turizmi abi? Bizde Köftesi de var, var bir tek benim bildiğim. İsveç köfte. İsveç köfte. köfte. Evet İsveç'in başka nesi var? Söyle bana. Ya iki kalp. Mara marangozları var. İsveç marangoz yok. İsveçli balıkçılar yok. Yok. Bak evet. hep dosyalar bomboş. Böyle bakıyor bana. Bütün iki <gülüyor> köfte yiyor. Sabahtan akşam ve de başka ülkelere köfte satıyor. Kral yani, krallığı var. Otomotiv, auto, arabaları var. Ha, araba, Bir araba dediğimde şey ya. affedersin marango, yani. Marango, marango, tasarımcıları var, marangoz. Hem tasarımcı Öyle, hem marangoz. Sadece araba işinde olsa arabanın o, kralını yapan ne ülkeler var? Almanya var, bilmem ne var. Tabii canım. Hiç sesimizi çıkarmıyor. Hiç onların... Bugüne kadar çok güzel kenardan kenardan idare etmiş. Helal olsun vallahi. Telefon, valla. Telefonları var. makina Telefon. telefon. Yani en iyi telefon şebekesine sahip ülke diye geçer İsveç. Yani ne konuşuyorlar işte onu söylüyorum adamlar birbirleriyle ne? Ne yapıyorsun? Ne bileyim ne yapıyorum. Çalışmıyorlar. Yani İsveç'te Aslı... olsa ne yapacağımı biliyorum çakı yapıyorum derdim de ne yapayım bilmiyorum. Diyor. Sırf bunu konuşmak için şebeke mi yapmışlar? Biz bunu biz bunu illa ülke içinde değil ülke dışında başka insanlara da veririz bunu, satarız diye. para mi? da alırız demiş. Tabi şebekecileri var. İş, iş Kim değil. var İsveç sanatçısı ya? J var. J J İsveçli değil mi? Mobile sıkıntıdan sanatçı daha <gülüyor> burdu kendini. Hiç, hiç anlamazdı o müzikten falan. Valla git ilkokulda Sevgili falan ortak on müzik bundan... dersleri falan retal et. Retal et. Anlıyoruz J J Ya evet J J güzel bir parça da e, hazırlayalım. Niye hiç Döndü adam geri geldi. A J siz olmaz. J J siz town çal ya J değil mi o? J J tabii abi. Neyse, şu anda bugünlerde tartışıldığı şey İsveç'in altı e, saate indirelim 10. mi? Çünkü çalışanlar mutlu, daha mutlu ve az, daha az hasta olursa e, daha mutlu olur ki. Uygulama, maaş kesintisi olmadan ülkenin genelinde yayarsak. Baya oh, bir, bir paramız cebimizde kalır. Ben orada ya. yaşasam bunu çok güzel kabul ettirirdim herkese. Ya zaten ülke olarak bir şey yaptığımız yok. Biz çalışıyor görmek için niye sırf bu memurlarımızı çalıştırıyoruz dersin? Ya yani boş halde bir de boş duran de. ne olacak onlar? Ya ondan e, da bir şey çıkmaz. Işte kamuya acaba. gideceklerine yok kahveye gidecekler ya da hiç gitmeyecekler. Gitsin yeni bir şehirde bir hayat olur ya. Kahveler bomboş. Sokaklar ya, parklar bomboş. 6 saat olunca nasıl olacak Oktay? 9'dan 12'ye 12 ile buçuk arası öğle tatile. Yeminle cumartesi dönecektim. 4 4 4 de Akşam 3, 4 saatinde çıkart. trafik de yok. Zaten cuma günleri yarım gün. Öyle mi? Tabii öğlene kadar çalışır. Bir i̇yi süresi. ne güzel. Cuma pazartesi. saat. Yani, vazgeç... tahmin ediyorum. Ya yani cuma tespit zaten kapalı. Zaten kapalı. O yüzden yani e, tabii muhalefet eleştiriyor. Ülkeye bir hareket gelir. Boşver muhalefet de sırf muhalefet olsun diye. Onlar da hani çalışıyor görünmek için. Bu Yoksa arada... muhalefet eleştirmezse muhalefet de çalışmıyor olacak. Galiba benim yani yanlış hatırlamıyorsam İsveç'in bir savaşı yok. Girdiği bir savaş yok. Hiç adamlar öylese. Kenardan kenardan da, takılmışlar o da, ya. O da bir güzel ülke olduğunu da gösteren bir şey. Ben haritasında savaş işimiz olmaz dedi. Ezbere bilen adamın İsveç'i gösteremeyeceğinden eminim. Tamam bir şey. Nerede bu yani şey Hitler bloğu? Şey. Bu İsveç'i Neyse onu sonra arada almışızdır belki falan diye düşünmüştüm. Öyle ya. mi? O arada mı kaynadı? Ki yoksa şey mi yani? kimsin niye bulaşmıyor ki İsveç'e? Kenardan kenardan bir ülke işte. Yok abi çok, çok politikacısı var. Gerçi çok politikacısı öldürüldüğünü ben biliyorum da... ...politikacılarından, öldürülen politikacıları... ...siyasette olanlardan çok fazla bildiğim kadarıyla İsveç'in öyle bir şey. Var. Ama genel böyle bir içinde olduğu bir şey yok, Olay yok bildiğim ya. kadarıyla. Olay yok evet öyle bir şey en büyük hareketleri memur saatleri işte bir buçuk senedir bu tartışılıyor bütün tartışma programları dört bir taraf falan filan o tip programlar Sabah var kadın programlarında, kadın programlarında çocuk programlarında hep bu konu başka konu yok mesele yok ülkede başka gerçekten Aa, bir an doğru. önce tatlıya bağlasınlar bu gerilim ülke için çok büyük e, Hayır, negatif sonuçlar oluşturur İsveç, ediyoruz İsveç, İsveç ve İsveç sevenlere. O zaman madem bu kadar İsveç hastasısınız, madem bu kadar JJ hastasısınız, buyursunlar JJ o kaç ayda. Vücutları <gülüyor> bu saatte. So tell the girls that I'm back in town radyonuzda. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesiniz, Modern Sabahlar devam videosu Gülistan'a sevilen radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. Walken Walk'tan yemek kazanma şansınız var bugün yine. Zorlu bir yaşma bekliyor sizi. Yaşma sorumuzu hemen soruyoruz. Daha önce söyledik, Walken Walk'ta yaptığımız sponsorluk anlaşması nedeniyle bazı şeyleri söyleyemiyoruz ama bugün büyük bir açılış var. bizim için çok büyük bir açılış. Normal bir açılış aslında. Yani normal değil. Yani böyle insanlık için bayağı küçük ufak tefek bizim için bayağı büyük bir yani bayağı bayağı büyük bir açılış. Heyecan dorukta ve her şey elimizden geleni yaptık ama şu noktadan sonra artık biraz da totemlere, efendim nazarlara, uğurlara, şanslara sığınmamız gerekiyor ve bu noktada da sizden yardım istiyoruz. Size uğurlu gelen şeyler, şunu yaptığımda işler yolunda gider. Şöyle yaparsam rast gelir işler falan dediğiniz şeyler varsa onları bir öğrenelim. Bundan sonra da... Bu yaparız. Hepsini bir araya toplarız. E, o tutmazsa öbürü tutar. Yani kısmet. Bunlar hep ne? İşi, nasip, kısmet işi. Uğur getiren şeyleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30. Twitter'daki adresimiz @modernSabahlar. sabahlar. Facebook kullananlar varsa... Ee, dinleyicilerimiz arasında Facebook'tan da mesaj alalım modern sabahlar sayfasına <gülüyor> hadi bu sabah öyle açmışız nasıl Facebook'tan olsa. da alalım madem niye almayacağız ya sanki onları öteliyormuşuz gibi sanki onlara böyle bir şey yapıyormuşuz gibi hakir görüyormuşuz gibi olur mu ya Facebook'ta ilk hiçbiri yokken Facebook vardı ya doğru Hiçbiri yokken Facebook Koca bir yudum vardı. alan Ege Kayacan. Şöyle mi? Evet. Stüdyoda bir sessiz bayağı bir höpür dedi. Belki uğur getiriyordur abi. Evet abi. Belki Tabii o. var mı uğur getiren hareketiniz? Var. Benim mesela sahneye çıkmadan önce var bir tane. Ne yapıyorsun? Rock Roll falan gibi bir şeyler diyorum. Şimdi buradan söylemek istemiyorum uğurumu. Çünkü birileri bilir. Ya uğurun kaçar da uğrun tamam kaçar. Yani. yani hayır ne yapıyorsun böyle? Kendi başına bir şeyler mi yapıyorsun? Kendi başıma bir şeyler. Yapayım. Yalnız kaldığında mı? Hı -hı. Dans mı? Son, sahne, son sahnede. Son saniyede. Vans tipi de olabilir. Saniye çıkmadan önce değil mi? Aha. Yani futbolcuların sahaya çıkmadan önceki gibi bir şey mi futbolcuların yoksa? Futbolcuların da herhalde sahaya çıkmadan önce değil mi onların da uğurları? E var onlar da bir şeyler yapıyorlar işte. Kramponlara mıramponlara da bir şeyler yapanları var. Radyoda da var. Doğa okuyup çıkanları da var. Radyoda da var. Yani doğa okumak zaten inançlı insanlar en yaygın şey o. Bir şeye başlamadan önce. Onun dışında ama başka şeyler de var işte. Şunu giyerim bunu yaparım. Var. Benim bazı kıyafetler var bu konuyla ilgili. Şunu yani. öperim falan filan. Öğreneceğiz şimdi dinleyicilerimizle. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. İrem Er'le görüşürüz. görüşürüz. Ne evet. yapıyorsunuz sabah uğrunuz ne? Bizi aramak mı? Modern sabahları aradım da işlerim rast gidiyor mu diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Valla benim için de böyle oldu. Günün şeye geçmesi için ya her sabah. Valla başıma iş aldım ya yani. Vallahi başıma iş aldım. açtınız diyeceksiniz diye çok korktum ben şu anda. Başıma ha, iş evet. açtı Ne oldu? Dün işiniz rast gitti mi İrem Hanım? Vallahi dün gitmedi. Dün ders olduğu için arayamadım. Yoksa dinliyorum da yani arayamıyorum. Peki evet, önceki şey gün yaptım. rast gitti mi? O gün gitti de yemeği kazandık. O, ha ondan o ben gün... de diyorum o yemeğin demek ki rast gitmesinde bir şey var. Demek Zaten... ki her gün bizden yemek kazansınız bütün işleriniz rast gidecek. Hayır bir de işlerin iyi gideceği yemek kazanmasından belliydi o gün sabah saatlerinde değil mi? mi? Zaten yani iyi oldu şey olmadı. Evet o zaman evet. somut şimdi yani modern sabahlardan bağımsız olarak buyurun nedir toteminiz evet. uğurunuz? Şimdi üçünüzün de şimdi bugün açılıyor herhalde değil mi? Evet ama sponsorluk. Sponsorluk evet. e, Bağlantımız Bağlantısı Neyin açıldığını Sayısıyla Walk Walk'tan Yemek veriyoruz Ama <gülüyor> siz her gün Oraya girip çıktınız Benim bu söylediğim şey Bilmiyorum yararlı olur mu da Buyurun Oraya hmm. e, Üçünüzün de Aynı anda Yan yana Gelip Ha ayağımızla girmeniz lazım. Kapımız müsait değil efendim. Değil evet. Arka arkaya girsek olmaz. Yani olmazsa, kapımız normal. Önlü. Biz müsait değiliz. Çünkü iriyiz. Ya arkalı önlü yapsınız. Arkalı, arkalı önlü, önlü. derken, Altılı yedili yapalım isterseniz. <gülüyor> arkalı önlü yani yaparsanız. arkalı önlüyü tarif eder misiniz? Yani... <gülüyor> Ortada bir kişi faiz, arkasında hayır. bir kişi önünde bir, bir kişi. kişi, arkalı önlü ve yan, yan dönük halde. Bu işte. Ama bazılarının sağı, bazılarının evet. solu sağlı sollu ya da arkalı önlü. Arkalı önlü şark. sağ <gülüyor> ayak diyorsunuz, tamam peki. Evet. Cibili cibili. Şak şak şak şak. Evet efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağlı. Ya, sağ ya bizi öyle bir konuma soktunuz, vallahi dışarıdan bizi. Nasıl açıklayacağız bilmiyorum. Bizim İrem söyledi. Öyle şeyle yapalım dedi. Tarafından Bahçe tarafından gireceğiz. Ama, gireceğiz. Gireceğiz. ama şeyi açarız. binaya girerken yine aynı sorun olacak. Buzlu abi. kumlu telli camı açarız. Oradan gireriz. Üçümüz aynı tamam, anda. Şimdi nasıl yapacağız. merak uyandırıyor. Buzlu kumlu telli cam deyince herkesin gözünde <gülüyor> şöyle oldu. Vay. Taner Bey mesela şey demiş. Üç defa uzun uzun nefes tutmak. <gülüyor> kat saniye kat saniye. Ya yapmak zorunda değiliz. Değil ya değil bakayım mi? belki yarar canım. Hepsini birden bir uygulamasıyla tespit edelim. Üçüne nefes tutma. Üçüne nefes tutma ama kaçar saniye onu da söylesin. Mesela. Uzun uzun işte tutabildiğin kadar. Tutabildiğin kadar üç nefes. Taner Bey'in uğru bu. Ondan sonra... Neye ee, yarıyormuş? Okyanus sahili pek çok pek çok <gülüyor> kapıyı açtığını söylemiş Fahir <gülüyor> tweetinde. <gülüyor> uzun uzun yazmış. Geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Mide ağrısına falan birebir demiş. Ya, çok iyi. Okyanus sahili her sabah sizi dinlemezsem işlerim rast çok teşekkür ederiz efendim Zeynep hanım tabii ki de şanslı don şanslı İzir, don, don. İç evet, doğru. Yani. bir donlarından bir tanesini şanslı don olarak seçeceksiniz nasıl ki e, portakal suyu içenler içlerinden bir tanesini ters döndürüp döndürüp onu şans getirecek hale getirmeye düşünüyorlar biz de donlarımızdan bir tanesini şanslı <gülüyor> ters, giyerek, ters giyerek şanslı ve tabii <gülüyor> ki temiz don tabii ki günaydın evet. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nedir sizin için uğurlu hareket? Valla benim için e, daha önce çalıştığım bir dükkanda yapardık. Bozuk parayı alıp dükkanın bir köşesine fırlatma şeklinde. Bozuk parayı alıp Onun adına siftah deniyor ya Nazım Bey. <gülüyor> evet. Ben küçük bir çocuktum ama. Ama bu ama... girmeden yaparsanız. Ama, düştüğü yerde de kalırsa Peki ama siz yine yapmamanız gerekiyor. Onu bir müşterinin yapması gerekiyor. Yok yok, yok öyle yapmanız değil. Yapmanız gerekiyor. Dükkana girerken dükkan sahibinin dükkanın bir köşesini atması gerekiyor. Ben şimdi çocuktum. Bu anımı anlatmak istiyorum size de. Hı -hı. Ee, küçüktüm ama güneş gözlüğüm vardı. Bunun bu sapı bir gevşemişti. Ondan sonra mahallede bir tane gözlükçü vardı. Konut e, değişti uğramadım. mi? Programı? Yok aynı, şey, aynı konuda. Konu Ondan sonra mi? uğramıştım. Abi bunu sıkar mısın bana falan demiştim. Tabii Sıkarım işte. De Sıktı. Sonra borcumuz ne dedim. Ya, bunun borcu olmaz. Ver bir siftah parası dedi. Ben de çocuk olarak işte cebimde bozuk para vardı. O bozuk parayı aldı. Bir attı. Bu Nazım Bey'in dediği gibi köşeye. <Gülüyor> ben bir bozuldum. şey <gülüyor> <gülüyor> vereceğin paraya da falan bunu mu verdin falan gibi, bana küfür ediyor gibi geldi ama değilmiş bu Uğur köşeye parasını. para atmak güzel fikir ama tamam. işte bak orada sen yine müşteri olarak yaptın Nazım Bey kendi işte şey yani. peki randıman aldınız mı Nazım dükkan, Bey onu bunu bırakalım da sahibi evet evet aldık dükkan sahibi atar ve gayet randıman olur tamam, tamam ama güzel. başkasından aldığı parayı atar diye bakın örnüşleri de, de verdiğimiz diye de, müşteri parası illa ki bakın Nazım Bey Şöyle Orada mi? meblağ önemli mi? Gene Mesela Benim yani lira, lira en büyük metal parayı atabilirsin. En, en piyasadaki mesela en büyük metal para olan 1 lira. 20 TL kağıt atılabilir mi? Hani birinin kafasına, gözüne gelmesin. Sonradan bulunması kolay olsun diye. Ya o zaman da getirip bu sizden mi düştü derler. Belki şey olur. Olmaz, <gülüyor> Peki. olmaz. Belki çok sağ olun Nazım Bey. Görüşmek sağ üzere. Yani sağ olun, teşekkürler. Ya bir tane biz kendi paramızı atalım. Hepimiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> atalım sonra müşteriden aldığımızı bir tane daha atarız. Ne müşterisi olduğunu sevdiğim dinleyiciler sponsorluk anlaşmamız geri Yiğit Bey demiş ki hepiniz atletlerinizi ters giyin. Futbolcuların bir kısmı öyle yapıyor demiş. Hı -hı. Uğur getiren şey olarak. Doğru. Ama belki sonra... de şeyi batıyordur ya. At o... Atlet en... giymiyoruz. Mert Bey eve giren kurbanın uğur getirdiğine dair bir aç var. Eve giren kurbanın mı? Kurbağa kurbağa. kurbağa Akşam ha. dükkana giren kurbağa giren kur... şart demiş. Ondan sonra Tutku Hanım ilk işime girerken giydiğim bir kıyafet grubum var. Ne kadar güzel. Verebilirse bize biz onları giyeriz. Kombin mi yani? İlk gün kıyafet. Onların şans getirdiğini düşünüyorum. Bir kere daha denedim. Olmadı demiş. <gülüyor> Demek ki yani kontrollü. Bir daha de ama hanımefendinin kıyafetlerini giymemiz bizi başka yerlere çeker. O uğurlu kıyafetleri istesek giysek bana olur büyük ihtimalle. Ben zayıfım. Burak Bey dünki Bu dün, şey dün adım de. bassız Esteban'da ben gelmeyeyim yeni dükkana yeter demiş mesela. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Miray Vurmay Güzel. Miray Hanım hoş geldiniz hoş yayınımıza. Geldiniz hoş geldiniz Miray Hanım. Gördüm. Buyurun Bakıyorum efendim. eşinizin soyadını da hemen şey yapmışsınız, hanenize yazmışsınız. Düşen ol dayım. E, olmuş da yani işte bünyede kabul etmiş Miray vurmayı güzel. Ne yapalım olmayınca sinirleniyor ondan sonra evde sorun çıkmasın. Buyurun efendim <gülüyor> hemen alalım uğrunuzu. Ee, aslında benim değil halamın bir uğru vardı ve benim üzerinde de denedi kendisi. Evet. Ee, bütün kuzenlerime de yaptı. Gelinlik giyerken leğenin içinde giydirdi. Leğenin Le mi? Evet bayağı bildiğiniz çamaşır leğenin içinde. plastik değil mi? Aynen öyle. Aa çok güzel. Yeni ya. leğen olması şart mı? Evdeki leğenden olur mu? Vallahi onu pek bilemiyorum ama leğenin içinde ve içinde su dolu halde giyildi. Su dolu. O zaman şöyle yapacağız biz o personel şeyi var ya oraya bir leğen herkes bu gömleğini leğenin içinde giysin. Ama su doluysa gelinlikte de çok zor ya. Şimdi tişört bir giyilir de gelinlik nasıl giyiliyor su dolu içinde şeyin? İşte esprisi orada. Ya öyle sonuna kadar bir, böyle bir bardak su, su döktü işte. Ha, böyle ha, ayakları öyle. ıslansın evet yeter, yeter yani. Temsili su, e, su dökülmüştü. Tamam, Bizde valla e, doldu. İşte randıman aldınız mı peki bir senedir? Mira Hanım randıman dedik gittiniz. Gittim almıştır ya. canım belli. Almış, almış almıştır. Almış. Randımanı. o, o zaman. Ay vurmay güzel dedi. Bugün sizin listenize bir de bebek sandalyesinin yanında leğeni de ekleyin. Leğeni de ekleyin tamam. Ee, renk tercihimiz var mı? Leğende mi? Hmm. Leğene dükkanın yani, renklerine, dükkanı renklerine uyacak bir renk olsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman açık yeşil olabilir. Veya. Bence e, kırmızı da renkli. Yani solmuş kırmızı bir var. kırmızı bulabilirsek. Canlı kırmızı Not değil Nazca kullanı kırmızısı kullanılmış leyan aslında bulsak en güzeliydi. Ne kırmızısı var? Yavru ağzı var. O çok çirkin tabir olan. Yavru ağzı pembe değil mi ya? Yani işte yavru pembeyle kırmızının harman olduğu yer olan. Van Dijk. Bak Oktay Vanday kırmızısı. <gülüyor> Van Dijk kırmızısı olduğuna da inanıyorum ben. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Uğur getirdiğini düşündüğünüz şeyleri bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Twitter'dan da @modernSabahları kullanabilirsiniz. Şanslıysanız eğer Uğur getirdiğini düşündüğünüz şeyler size bu sabah da Uğur getirirse Walk&Walk'tan yemek kazanma şansınız var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim Uğur şeyiniz, toteminiz nedir? Hoş bulduk şimdi ben çok uzun yıllardır tıp fakültesi okuyorum. Mezuniyet başı oldu. Maşallah ee, evet, çok sınavara... seviyorsunuz okumayı. Sesin sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor geliyor. Yani evet buyurun dinliyoruz. Ha işte e, 10 yıla yakındır. 10 yılda tıp fakültesi okuduğum için her sınavlara girdiğimde artık e, totem geliştire kombine bir to totemler kombinem oldu. <gülüyor> evet. Şimdi şöyle başlıyor sınav akşamı. Önce içime uğurlu tişörtümü giyip ayaklarımı uğurlu çoraplarımı giyiyorum. Çalışmaya öyle oturuyorum. Sura, uğurlu bir şey soracağım altına. Murat Bey bu Uğurlu tişörtünüz ve tane... pardon duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ee, uğurlu tişört ve Uğurlu e, çoraplarınızı başka zamanlarda giyiyor musunuz? Yoksa eskimesin diye onları özel zamanlara mı saklıyorsunuz? Öyle? Hayır canım düşünün 10 yıldır çorabı her, her şeyde giymiş olsaydım zaten şimdi acayip kokardı <gülüyor> yani. Onlar böyle zaten her sınava dönemi giyince işte haftada bir de sınava girince zaten neredeyse... Çoğunlukla geliyormuş şöyle yani, ama. Egeniki soruyor. Egenikide soru, soru yani. var. ve çorap. Tamam, şort çorap. Uğurlu kaleminizi alıyorsunuz. Evet. Eee uğurlu kalemimde işte oraya yazdığım e, bir şey var. Hani böyle her sınavdan önce işte e, onu söylememişim şimdi. Tamam, e, kaçmasın tabii e, ona ki. Oraya yazıyorum. Sonra e, o akşam şimdi parti katılmış arkadaşım. Bununla birlikte başlamış ama okulu çoktan bitirip pasta olmuş. Hares uzun olacak arkadaşım. Sınav sabahı gelip beni sınava götürür. Hı hı. O benim uğrumdur. O gelmezse olmaz çünkü. Tamam. Ee, uğurlu çantama, uğurlu notlarımı koyarım. Şey düzeltiyorum. Sizin uğurlu çantama notlarımı koyarım. 10 yıllık Çantanı eğitim anlatarım. hayatınızda çok uğurlu olmadığını çok hiç bir... düşündünüz mü Murat Bey hiç? Bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz ya, bence. Bu... 10 yıldır böyle gider Kesinlikle mi? Zaten bunu çok sorguluyorum. Acaba diyorum şu kombinasyondan hangisini bozsam? Bir tanesi yani galiba uğursuz geliyor. Kısa devlet yapıyor. Uğruna, bozamıyorum da. Hayır bir uğurlu olsa niye 10 yıldır bu haldeyim diye düşünüyorum. Video mu bari o bu yıldır... sene mezun oluyor musunuz Murat Bey? Az kaldı, az. sonuna geldik yüzük yüzük kuyuna geldik çiftlik iş çiftlik iş sonuna doğru yaklaştık. Sizin uğurlu hocayı bulmanız lazım Murat bey. Yani hep... ya zaten bir de şey var. En son sınav girerken yaptığım şey var. Ee, uğurlu bir uç kutum var. Bu uç kutusundan e, ucu her zaman aldığım şekilde. Ee, yani hani. Oho, Murat, o arzaya uğru... geçti. Bir, bir şey diyeceğim Murat bey. Soktuğum zamanlar bu kadar uğurlu Murat, Murat bey? Heyecandan unutuyorum. Hani ki bu artık performans mi uğurluyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hakikaten bir şey oluyor. Bir, e, yeni oluyor. Bir, yeni bir en son ne zaman yeni bir şey aldınız kendinize? <gülüyor> ee, işte evet. şimdi e, birkaç gün sonra sınavım var. Yeni bir şey aldım. E, telefon kulaklığı var yani bir tane. Konsum Uğurlu Şunu mu? Konuştuğum kulaklık. Uğurlu Kesin mu? uğurlu. uğurlu. Bu, bu uğurlu gelecek. <gülüyor> şey, <gülüyor> yani. Valla bazı Hatta, yani ben bu, yani bu anlattıklarınıza olur, inanıyorum bu da geçir, Murat alıyorum. Bey bu anlattıklarınıza inanıyorum da yani o uğurlu şeylerin arasında bir iki tane uğursuz şey var bence ötekilerin uğurunu alıp götürüyor. Yani, ben size söyleyeyim bir tanesi her sabah sizi arkadaşınız alıyor ya yani daha doğrusu hani uzman, olmuş, uzman olmaya yakın artık o asistanlığının <gülüyor> sonuna gelmiş. <gülüyor> O var ya o çok o herhalde Bence ya. çok uğursuz adam o yani. Evet. Eğitim boyunca hayatınız boyunca da o valla yani. yemin ediyorum sizin notlarınızı değiştim şöyle bir. O adamda kesin bak bir sıkıntı var. Canlı da olabilir veya uç kutusundan şüphelendim ben de. Uç Murat Beyosur. Çok teşekkürler efendim. iyi şanslar size yarınki sınavınızda. Başarılar Murat Bey. Murat Bey yarın öbür gün Allah'tan söyleyince çalışmaya mı? başlayınca nasıl olacak yani? Çiftik Acil iş, hastayı iş. getirecekler. Bir saniye. Şimdi <gülüyor> uğurlu eldi ben. Uğurlu. uğurlu. adam çekiyor Murat Bey bir saniye. Uğurlu seti mi getire? Uğurlu getiren. setiyle mi getirdiniz? <gülüyor> ama ama Murat Bey Hastayı çok... kaybetti. Murat Bey ile birlikte olacak insan çok mutlu. Tabii ki. Hep bana hep ona uğurlu eşim diye yani öyle bahsedecek her zaman. <gülüyor> Bu bana uğur getirdi. Uğurlu eşim, Bu da uğurlu. O acaba 10 yılda mı böyle oldu yoksa yani hep böyleydi de 10 yıl böyle mi geçti de böyle. o birden olmuştur mesela fıknatıs o... demiş Bir Bu kadar dinleyicimiz... uğur dedik hiç kimse derin dondurucu demedi çok olgunlaştığımızı gösteriyormuş hakikaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Ben... Niktin, ya niktin. dün ben şey istim üstündeydim ben, ben ya şimdi dün yaşlı bir abi diyeceğim artık çünkü hareketinden sonra ben şey almaya gittim ya hediyesel almaya gittim ya evet hı hı. orada işte sıra bekliyorum ondan sonra bir, bir yanlış olmasın VDSR al VDS diye şeyin... göndermişler evet. yani. VDSR almaya gittim işte numaramı aldım bekliyorum internet kafe açıyoruz <gülüyor> ondan evet, sonra yaşlı bir amca geldi böyle o da numarasını almış bir ara ama yani bayağı... Hayır pardon kurumsalda mı bekliyordu o da? <gülüyor> kurumsalda beklemiyor aynı yerde bekliyor aynı yer. sen kurumsalda aynı, çok... beklemedin mi? hani sandalyeleri kurumsal şey diye ayırmıyorlar canım sen de iyice Ay ırkçı oldun kurumsal mısınız yoksa şahıs ev mi ırkçılık konusunu sonra konuşuruz baş başa ee, tamam peki anladım evet. neyse yaş amca derken bayağı yaşlı falan hani böyle ee, ama gençliğin de böyle şeymiş ee, zımba gibi şap, çapkınmış şapkın ve zımba gibiymiş falan böyle. bir taraftan Bayramızı da dikkatle benim kağıda bakıyor işte kağıt üstündeki numaraya çok alakasız yani atıyorum benimki bin küsürlü, onunki beş bin küsürlü falan. Ha, sıra numarası, Sıra numaraları çok farklı. Bir türlü anlamlandıramadı böyle. Kurumsal deseydin. Yok kurumsal da diyemedim. <gülüyor> ee, o zaman VDSL deseydin. Ben de anladım öyle olunca kafası birazcık bulandı şey dedim. Yani farklı şeyler bekliyoruz o yüzden böyle numara farklı veriyor falan dedi. O döndü şöyle yaptı. Ha, karşının taksi sesin yani falan dedi böyle. Ne? Karşının taksisisin yani. Ta ha, karşının taksisini mi bekliyorsun dedi. Öyle bir şeyler söyledi. Ben şöyle <gülüyor> falan diye böyle bir neşve bir şey o da espirinin şeyiyle o da bir tebesüm orası bir bir anda bütün çalışanlar falan kahkahalar içinde yerde tepinenler bir istersiniz? Keşke bu anını hiç anlatmasaydım. Hayır. <gülüyor> Abi biraz biraz böldük acaba ondan mı anı kayboldu? E, abi ondan kayboldu. Kurumsal da. dedim. Hayır bu adam dedi. şey dedi ya işte. Derin o, o kadar uğur dendi, uğur dendi kimse uğur derin İstersen dondur, bence hiç açıklama yani <gülüyor> böyle kalsın. Yani şey yapalım, ben biraz Twitter'ı okuyayım. Reklama yani, da da girebiliriz. Oku. İstersen reklama girelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Ulysses Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sen, sana severler. 9.37 oldu saatimiz. Sponsorluk anlaşmamız gereği duyuramadığımız önemli bir açılışımız var. Bu Modern sabahların Twitter adresinden de duyuramaz mıyız neyin açıldığını? Onu evet. maalesef abi ya. Yani Walk and Walk üzerinden yine tarif veririz tabii ki de. Yani hmm. anca Neyin sadece, açıldığını hani... Neyin yok. açıldığını sadece sözleşme ben okudum arkadaşlar. Walk and Walk üzerinden tarif edilirse tamam. Ben de zaten onun üzerinden yani şunu yapabiliriz. Ee, Arjantin'deki şubesini biliyor herkes Walk Walk Oradaki dümdüz o yokuşu Bayırı çıkıp sola dönüp dümdüz gittiği zaman Yukarıdan aşağı Yok Bayır demek zorunda mıyız şeyde? Bayır Modern, 14, çünkü onu. Bocan Walk sözleşme söylüyor. Bayır mı diyor? Bocan Walk Volk nerededir? Bayırdadır. Bayırdadır. Arjantin, Arjantin, Arjantin Bayırı diye bayırdı. geçer. Hmm. Arjantin Bayırı'ndan çıkıp sol tarafa gidince birinci kesen değil ikinci kesen sokakla şeyinde kesiştiği köşe diye geçiyor. Tamam o tarifi veririz. 140 karakteri ziyorsa <gülüyor> onu veririz bir şekilde kısaltmış şey, Bayırı bay yaparız. İşte efendim, bayırı bey Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ekim Uyar Ekim'e hoş geldiniz yayınımıza buyurun dinliyoruz sizi Merhaba hoş bulduk Ben genelde böyle büyük şeyler Falan olduğu zaman yani sen öğrenciyim Sınava gireceğim zaman evet. hiç, Totem gereği hiç düşünmemeyi Tercih ederim hı hı. Yani mesela işte... Kafayı sıfırlamak sen... diyorsunuz Ekim Bey. Doğru mu? Yok. Hiçbir evet. totem düşünmem. Hiçbir şey yapmam. Direkt otomatikman girerim diyorsunuz. totemsiz olan konsantrasyon sizin toteminiz mi? Yok. Olayı düşünmüyor Hayır, galiba. Olayı düşünmüyorum. Yani mesela büyük bir sınava gireceksem işte biraz da ters psikolojiyle işte hani büyük sınav geçemem falan filan tarzında düşünerek... Ekim Bey hangi bölümde e... okuyorsunuz? Ayıptır sorması. Hukuk. Hukuk. Hukuk. Mesela evet. en son büyük sınavınız neydi? Hukukta. En son büyük sınavım dün e, idari yargıydı. İdari yargı. Bir anda kendinizi evet. sınavda mı bul? Aa, not, aa bari sınav gelmiş önümüze çözelim mi dediniz? Yok yok sınava çalışıyorum tabii ki ama. Yani e, biraz aslında psikolojiyle de alakası var. Hani çok böyle fazla düşünmeden. Başka yani bir şeyle de alakası yok gibi geldi bana zaten psikoloji <gülüyor> dışında da. işe yarıyor mu Hekim Bey? Başarılı bir, şey, bir öğrencisiniz Evet işe yarıyor işte o yüzden e, hmm. biraz da hani tem... Haline geldi. Hiç. Normalde her zaman yaptığım bir şey değildi ama. Yani işe yarıyor dedim. Kaç yıldır okuyorsunuz Ekin Bey? Zaten daha dört yıldır okuyorum. Hazırlık üç sene. Hiç kaybım yok yani. Hiç kaybı yok. Hiç kaybım. Geçerli evet. bir şey oldu şu anda. Geçerli. Evet. Çok teşekkürler evet. efendim görüşmek üzere. Bir şey, bir şey daha, bir şey söyleyeyim. daha buyurun. söyleyeyim buyurun. Me mesela program ararken de dedim ki kendi kendime zaten kazanamam hani şey yemeği hani arayım. Siz alttan manyal veriyorsunuz valla bu psikoloji falan değil manyeli veriyorsunuz yani. Yani işte kazanamam yani. Ama bence Token'de... yeteri kadar düşündünüz yani bizi arayarak bence şeye girdi yani. Kazanma umudunuz oldu. Yani bence bunda şey yapmayın. Çok ona bağlamayın. Bu devam etsin bu umudunuz. Ekim Hukuk ben. psikolojisi çok teşekkür ediyoruz Ekim Bey sağ, olun. Olun. Güle güle, sağ kalın. olun Selin Hanım bir dört ben. yapraklı yonca diye temas ettim demiş ve gerçekten dört yapraklı demiş. yonca yatağında somon yer. fileto ilk defa demiş işe yarıyor demiş ve fotoğrafını göndermiş birlikte gerçekten çektirdikleri öyle. fotoğraflarından dört yapraklı yoncayı bulmak bir ayrı mesele ben buldum zamanında, zamanında. zamanında dedin. ne zamanında ben size söyleyeyim ne kadar herhalde 6 yıl 7 yıl önce falan buldum dört yapraklı Nerede? Yonca. evde hem de evdeki saksıda yani böyle şey miydi Tek başına çıkmış. Yapışmış mı falan filan dedim. Sonra bürgeye gösterdim. Ondan sonra iki gün sonra, ya, sen orada çok heyecanlanmıştın değil mi falan dedim. Evet dedim ben de. Gizliyorum. Üç yapraklı önce buyurmuş. Diyor dört yapraklıydı. Heh. Sonra onu ben kurutmaya çalıştım. Kurutulur mu dört Vallahi yapraklı? Valla benim önce? yaşlı Kurutulur. hikayemden kitap, de, kitap arasına, de çok. Kitap arasına konur Ege. Kitap ama, arasına ama onu koyarsan, şey yapmak ama lazım. Ama böyle güzel yapraklarını yok, yok, açarak koymak bir lazım. Her evet. bir yaprağını aile bireylerinin dil aldı. <gülüyor> Tuvalet Mikserin gibi. üstüne kahve püskürtmeyin diye dünyanın en garip seslerini çıkardım fincanın içinden. Affedersiniz de stüdyoda kahvenin işi ne derler adama. O da doğru. Yani. O da doğru. Yani bunlar tabii Hep ki... Amerikan filmlerinde gördüğümüz işte kahve içip konuşma falan hareketleri. Yani. Işte böyle şeyler Kutu kola teneke açma kapağı diye bir şey vardı eskiden Uğur. Kapağı ya. böyle sıyırtma açlık koparırdın onu. Ha, onu böyle kolye falan yaparlardı. O bitti mi? Bitti. Bitti. Günaydın efendim. <gülüyor> Ama onun kolye ucu olarak gümüşten yapıyorlar. Günaydın haydi. efendim gümüşten... dedim. Olması lazım. Günaydın dedik. <gülüyor> Alo. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ömer Aras ben. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Ya ben şimdi e, bunları yapmış değilim ama hep aklıma gelmiştir. Kendime şans getirsin diye ne yapabilirim düşüncesi oluştuğunda. Şanslı mesela bir insan mısınız hayatım? Yaptak bir yoncayı yemek. <gülüyor> <gülüyor> Faire'nin yani dil altı dediği ben gibi bir şey. atnalı takmak. Ne takmak? Atnalı. Atnalı, atnalı evet. Gerçek atnalı mı yoksa... E, yani, atnalı şeklinde mu, bir biblo mu? Bir muadil mi yani? Yok yok, bildiğimiz atnalı yani. O da ağır olur be. Ağır, ağır olur. Be, Siz hiç atnalı almamışsınız elinize. Ama yani sonucunu düşündüğünüzde o ağırlık o kadar önem etmez yani. Hani Şüphesiz. Şans 3 getirelim. tane alabilir miyiz Şansımız o zaman mi? biz oradan? 3 tane çok çok, çok güzel ikna ettiniz Ömer Bey de yani sonucunu düşününce tabii hiçbir şeyden vazgeçerse sonucunu düşünen kahraman olamaz. Gel kişi yeriz, yoncayı da boynumuza asarız Yani <gülüyor> o, o, o. o yüzden şans getireceğine inanıyoruz Ömer Bey. Peki. Hiçbir şey yapmadınız mı Ömer Bey? Ama Onu düşünün. çok güzel bir bakış açısı oldu. İyi günler. İyi i̇yi günler. günler. Sağ olun. iyi günler. Sağ olun. Oldu. Muhabbet uğur getiren şeyleri soruyoruz. Yeni açanlar varsa telefonumuz Ama 210 30 30. Ve Walk&Walk'tan yemek veriyoruz. Bak nedir Twitter? Gül Hanım demiş ki muhabbet kuşum cambaza bir bakış atırım gelir. Omzuma konarsa istediğim her neyse o şey de bana şans getirir demiş. Çok. Ha, çok. Yani çok. şansta da risk faktörünü e, devreye alıyor. Yani de, her gerçekten. şeyde evet, yani. aramıyor. Yani bu olsun demiyor. Orada biraz da e, ne diye adı Cambaz. Cambaz. O ama çok kötü bir şey ya. Şimdi mesela telefon çalarsa olacak. Veya işte şunu şuradan atarsan. Bizim kozalak şeyimiz gibi. Kozalak açılımı şuradan 4 açılımımız. Şuradan dört tane kozalak evet. arka arkaya atarsan da oradaki falan. en son kozalak açılımındaki ben rakamlarla konuşmak istemiyorum ama yani. Ama ne kadar riskli olduğunu da hatırlıyorsunuz. Dışarıdaki çöpten ikisini kaldırdıktan sonra mı bitti bir kozalak açılımımız evet, bizim? Ya. Zaten etrafta da kozalak kalmadı be. Ülkede kozalak, kozalak bırakmadılar. Eriş Bey demiş ki Murat Bey doktor olursa hastası olmak isteyen <gülüyor> <gülüyor> diye ben zaten özellikle olmuş. soyadını almadım adamın yakmayalım <gülüyor> mesleki hayatını. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle Merhaba. Hande ben, benim soyadım da aslında çok komik o yüzden pek söylemek istemedim şimdi. Olsun, söyleyin Hande Hanım. Bülbül. Bülbül. Aa, ne, ne kadar güzel <gülüyor> soyadı. Sizin soyadınız mı yoksa işinizden gelen soyadı mı? Benim kendim Şahsi soyadım benim diyorsun. Soydum. Hep <gülüyor>, gülüyor musunuz böyle soyadınıza Hande e, Hanım? Genelde gülüyorum. Ne güzel, ne güzel güzel bir şey. <gülüyor> Çileye da... uğramayan bülbül. Buyurun efendim, hemen alalım uğrunuzu. Benim küçük bir tane oyuncam var. Evet. Ee, böyle arkada bir tuşu var. Minik bir adam. Hı hı. Ee, böyle işte basınca bir şey söylüyor ama ne olduğunu çözemedik. Yani herkese de gösteriyorum kimse çözemiyor. Böyle last one class gibi bir şey söylüyor. Ha, anladım. Şimdi Oktay zamanında bize bir hediye getirmişti böyle küçük bebekler. Tele getirmişti. Tele tabi evet. bir yerine basınca da şeyler söylüyor da onlar da tam anlaşılmıyor yani. Pili bitmiş olabilir. Pilini değiştirin de o ne dediği anlaşılır aslında. Ne yapıyorsunuz o adamı? O adamla işte onunla uyuyorum O da şans getiriyor bana herhalde e Her gece Öyle uyuyorsanız nasıl yani hayatınız Hayır bir... özel günler Özel, <gülüyor> özel günün günlerdi. bir önceki gecesinde özel, özel günlerde adamla uyuyorum mu diyorsunuz yani? <gülüyor> <gülüyor> Ne dediği anlaşılmayan adamla uyuyor Hala soyadınız mı var sizin aklınızda Anne hanım <gülüyor> yani... <gülüyor> Ay, Ay, Çok yani yaşayın yani... Anne, anne hanım Üldürdür, <gülüyor> Yüldürdünüz bizi sağ olun. Anne hanım en son ne istediğinizde oldu Adamla uyuyunca bir, bir adam istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bir adam istedim o adamla. Bili bitti diyorsunuz adam. Ben şimdi karıma nasıl açıklayacağım Ya ben bu gece bir tane ne dedi yanlışın ben bir adam var onunla yatacağım. Çünkü oyuncağı bulmak kolay değil. Aynısını nereden bulacak? Sokak ama adam kaynıyor. Ne dedi yanlışın ben dünyaya kadar adam. Ama <gülüyor> böyle ufak tefeklerin. Ama ha. O oyuncak bütün öyle yiyenlerin peşinde böyle. Hiç kimseye vermiyoruz böyle. Cidden manevi bir değeri var artık Peki çok teşekkür ederim <gülüyor> Teşekkürler efendim. Anne Hanım sağ olun Görüşmek <gülüyor> üzere <öyle. gülüyor> <gülüyor> evet, Çok teşekkür ederiz ee, Şey var mı böyle Mıknatıs güzel... taşıyan dinleyicimiz varmış mesela yanında Oktay onu üçüncüdür söylüyorsun bulaşmak istemedim de Açıkla. Ben çok etkilendim mıknatıs evet, Veya ya. başka bir deyişle mıknatıs Buyurun dinliyoruz ee, neklit. neklit İsmi? twitterdaki ismi Nekit pardon Na, Nasıl taşıyoruz boynumuzda koynumuzda Çantasında cebinde Çantasında cebinizde cebinde maktatısı olan. E hayır o yarışmalar da bitti artık öyle bir şey de yok öyle yani. Öyle bir şey de yok doğru. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Cebinde tırnak makası olan. Ondan çok etkileniyordum ben. İnsan cebinde tırnak bıyık makasıyla gezen adamlar vardı ya. Neler neler. Bu arada ilk başta Taner Bey hani nefes tutmak. Üç sefer uzun uzun Hı -hı. nefesimi tutarım. Uğur Hı -hı. getirir. Siz de öyle yapın demişti ya. Süresini sormuştu Fahir. Ona cevap gelmiş. En az 20 saniye halde. 20 20'şer saniye. 20 saniye tutuyorum. Bırakıyorum alıyorum tekrar. Arada bırakmıyorum değil mi? Yani 30 saniye 40 saniye ara verip yapmıyorum yani. Artık. Sen Mesela sen... şöyle yaptım. <gülüyor> tuttum bir kişiden 20 İstersen <gülüyor> buluş, buluş sen Taner Bey'le Taner Bey'le bir buluşup bunun pratikini yapmak da... lazım çünkü pratik önemli pratik Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar er sabahların son dakikaları sevgili sana severler. Walk Volta açıklayacağız bu sabah bize uğur getirsin diye yaptığınız, verdiğiniz önerileri Biz de bu akşam uygulamaya çalışacağız. E, sponsorluk anlaşmamız gereği duyuramadığımız e, mekanımızın açılışı sırasında diyelim. Mekanımızın da mekan değil. da diyemiyoruz tabii ki. Yani mekan diyemiyoruz onu lütfen. Yani şu anda hiçbir şey söyleyemiyoruz bunu. Bir yer açılıyor. Abi bizim mi? Başkasının Biz mı? Fulye'ye söyleyelim bari. Fulye'nin sponsorluk anlaşmasında bizim şeyimizi duyurma şeyi yok. Yok. O, bir şey diyeceğim Fahir. Hı. Sen sözleşmeyi A'dan Z'ye okuduğun için. Yani saat mesela 10'da bitiyor ya bizim programımız. Evet. 10.01'de veda ettikten sonra böyle bir duyuru yapsak? Ee, onu yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz En sona modern sabahlar... Rı rı sundu falan filan demeden önce yapamayız onu. Onu yapamayız. <gülüyor> onu yapamayız. Onu dedirtip ondan sonra yapabiliriz sadece. Onu yapamayız. Ondan He. sonra da yapamıyoruz. Ondan sonra zaten orada şey konuşma var. hakkımız yok ki. Asli ceza mahkemelerinde yargılanırsınız. A cezayla. Yerel mahkemeler mi? İdariye mahkemeler mi? Asli ceza. Anladım. Faiz. Asliye hukuk. Ee, çarkımızı çalıştırmadan önce şunları da şu isimleri de şu tweetleri çarka de şey koyun yapalım. koyun Çarka koyalım. Mesela Ozan Bey demiş ki kar yağdığında işimin rast gittiğine inanırım. <gülüyor> Ankara gelinliklerine an belendi Ondan sonra e, Mesela Can Bey 2004 yılında Yetenek sınavına girdiğim kırmızı mekanik Kalemimle şimdi Ottü Teknokert'te Oyun çiziyorum totem kalemimiz ispat, ispatlarıyla gelmiş e, Ve daha pek çok Atan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz Kendilerine teşekkür ediyoruz Onları da bir dök şeyinde Twitter'daki dök onun şeyin kabının içine Tamam abi yani Leğne mi? Şey. Leğeni alalım da Leğeni al leğeni al şeyin içine orada e, borcam var onun içine koy Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler şey bulamadık mı? malzememizi hep temizliğe gitmiş buralar borcama koymak durumundayız Koy borcama Tamam abi koydum Tamam Şimdi onu bir kapağını kapayıp çalkalasana Oktay Tamam bir saniye abi Çok ağırmış ya bu bir de içine twight'ları o... koyunca iyice ağırlaştı Dökme cam o dökme cam pardon gerdirme, çekme gerdirme Çekme gerdirme kundurma <gülüyor> Tamam abi. Şimdi onun üllüğünden onun üllüğünü getir. Ülüğünü mü? Ha, onun üllüğü Kapalı var. abi bu ne üllük ne? Kapağını kaldır üllüğünü getir oradan yandaki tamam. hamam tasına bir tane dök. Hamam tasının übülünü kaldır ama. <gülüyor> kapağını mı? Hamam hayır, tasının hayır. übülü olur. Onun übülü bunlar übül derler de. Tamam. Kapağını kaldır. Kaldırdım abi. Onun üllüğünden dök bir tane isim düşecek oradan. Ay iki tane gitti Fahir. Birini geri al. O zaman bir tanesini kübülden tekrar koy übülden dök. Tamam hangisi düşen? kalan mı o düşen mi borcu? Kalan kalan. Borcamın içine düşen değil kalan. kalan. Tamam tasında kalan. Hah tamam abi çıktı bir tane. Neymişti? Bir dakika <gülüyor> en dibe gitmiş var bir saniye. Sıyır iyi öyle dibini sıyır da. <gülüyor> <gülüyor> en dibe gitti çünkü ibrik de. Tast. Sen niye ıkınıyorsun? Abi ağır çünkü bu cihazlar. Bu bu aletleri koymuşsunuz buraya hepsi çok ağır. Koymuşsunuz. Ee, Murat Bey. Tıfakı. Tıp, Tıp Murat Bey e, ismi çıktı. Valla iyi bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Çünkü yani bir yemek verdi şimdi 50 tane şey çıkacak bu karşısına. Başımıza iş aldık çünkü hepsine uğur yemin Sınavdan bizi... önce radyodan yemek kazanmak uğurdur diye adamın kaç sınavı var biz? Yani Hayır, yemek etiştiremeyiz adamı. Uğurlar uğurlu bana deyip sınavlara falan hep Burasını burasını da dudularla Bundan Walk düşünsün ya. Yemekten önce Çin yemeği yemem şartoş. Bunu da ekledik Murat Bey'in listesine. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler hepiniz. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız yine. Tatlı da bitirelim. Akşam da bekliyoruz haberiniz olsun. Nereye geleceğinizi siz bilirsiniz. Hoşçakalın.